Bu da iyi. Elin oğlu kalksın gelsin cehennemin bir ucundan karıma sulansın, ben de yaslanıp arkaya eli kolu bağlı oturayım ha. Yağma yok. Bugünlerde zaten millet ilkin aile hayatına, aile müesseselerine pislik atmaktan başlıyor işe. Yakında da tepe aşağı ederler her şeyi. Siyahlarla beyazlar aralarında evlenmeye başlarlar. Oh ne âlâ değil mi? döktürdüğü bu saçma sapan lafların hızıyla parlamış, kendini uygarlığın son sınır boyunda bir başına barbarlığa karşı koyan bir serden geçti mi sanıyordu nedir? Hepimiz beyazız burada, diye mırıldandı Jordan. Biliyorum benden hoşlanmadığınızı. Öyle kocaman partiler filan vermiyoruz biz değil mi? Anlaşılan insanın bu asri dünyada dost edilmesi için evimi çingene çergisine çevirmesi lazım. Herkes gibi benim de kafam kızmıştı ya, her ağzını açışında tutmasam kendime kahkahayı basacaktım. Hafif meşreflikten böyle softala bir kalemde geçiverişi can komuyordu insanda. ''Sana bir diyeceğim var Mirim'' diye başladı Getsbi. Ama Daisy niyetini sezdi. ''Ne olur'' diye çaresizlikle araya girdi. ''Ne olur eve gidelim artık hep beraber. Burada oturup da ne olacak?'' Bu iyi akıl işte, diye ayağa kalktım. Hadi Tom, içki içmek isteyen de yok zati. Mr. Gatsby, bakalım ne söyleyecekmiş bana? Karınız sizi sevmiyor. Sevmedi de hiç, beni seviyor. Sapıtmış bu adam, diye inledi Tom, elinde olmayarak. Gatsby ayağa fırladı, heyecan içindeydi. Daisy seni ömründe sevmedi, diyorum, anlamıyor musun, diye haykırdı. Senle evlendiyse ben fakir olduğum için, beni beklemekten bıktığı içindi. İşlenir hata değildi ama oldu bir kere. Yine de benden başka kimseyi sevmedi ömründe. Bu aralık Jordan'la ben gitmeye davrandık. Ama Tom'la Gatsby bizden saklayacak bir şeyleri olmadığını göstermek için sanki onların heyecanlarını vekaleten paylaşmamız en iyi konu bir ayrıcalıkmış gibi orada ''Kalalım'' diye diretmede birbirleriyle yarışa başladılar. ''Otur şuraya, Deysi.'' Tom'un sesi pederşahi bir ton arandı ama boşuna. ''Benden habersiz neler dönüyormuş anlayalım bakalım.'' ''Anlattım ya demin'' dedi Gatsby. ''Beş yıldır bu böyle gidiyordu da demek haberin yoktu senin.'' Tom hışımla Deysi'ye döndü. ''Beş yıldır bu adamla görüşüyordun demek sen.'' Yoo, görüşmedik, dedi Gatsby. Fırsat olmadı buluşmaya. Ama onca zaman birbirimizi sevdik de hep, demek sen farkına varmadın hiç. Kendi kendime gülerdim bazı. Ama gözlerinde gülüşten eser yoktu. Bütün bunlardan habersiz olduğun aklıma gelirdi de. Ha yani hepsi bu kadar. Tom bir papaz gibi parmaklarını çıtlattı, geriye yaslandı. Aklından zorun var senin, diye patladı. Beş yıl önce ne olmuşsa olmuş. O zaman zaten tanımıyordum ki Daisy'yi. Ama daha sonra Daisy'yi sen bir fersah öteden görebilmişsen bana da adam demesinler. Tabii arka kapıdan içeri öteberi taşımışsan ona bir diyeceğim yok. Üst tarafı bir alay zırva. Daisy beni sevdi de evlendik, şimdi de seviyor beni. Tıh dedi Gatsby, başını kaldırdı. Sen öyle bil. Daisy bu. Arada bir aklına olmadık şeyler geliyor. Ne yapacağını şaşırıyor. Ama hepsi o kadar. Bilgiç bilgiç başını salladı. Dahasını söyleyeyim sana. Beni de seviyor. Arada hovardalığım tutuyor. Densizliklerim oluyor. O da kırk yılda bir. Ama her seferinde dönüyorum geriye. Aslında seviyorum Deyzi'yi çünkü. Çok iğrençsin dedi deizi. Bana döndü. Bir oktav kadar alçalan sesi odayı iç ürperten bir horlukla doldurdu. ''Biliyor musun niye ayrıldık biz Chicago'dan? ''O ufacık hovardalığın hikayesini sana buyur etmediler demek, hayret.'' Gatsby kalktı, yanına gitti, durdu. ''Deyzeciğim, geçti artık bunların hepsi.'' dedi içtenlikle. ''Boşuna üzme kendini.'' ''Sen sadece gerçeği söyle ona. Anlat onu hiç sevmediğini. Bitsin, kapansın bu iş.'' Deyze yüzüne donuk donuk baktı. ''Söylemeye ne lüzum var? Nesini sevecektim ben bu adamın?'' ''Hiç sevmedin onu değil mi?'' Deyze durakladı. Bir çeşit yakarışla gözlerini Jordan'a bana çevirdi. Hani öteden beri eli kolu bağlı oturmaya niyetliymiş de sonunda ne yaptığını Birden kavramıştı sanki. Ama olan olmuş, iş işten geçmişti. Onu ömrümde sevmedim dedi ama belgin bir isteksizlikle. Kapolinde mi sevdiydin beni? diye Tom birden sordu. Sevmedimdi ya. Aşağıdaki salondan boğuk, boğucu nameler kızgın hava dalgalarının sırtında yukarıya ağıyordu. Ya ayakkabılarının ıslanmasın diye puç boğuldan seni kucağımda indirdiğim gün? Sesinde kıymıklı bir sevecenlik vardı. Sana söylüyorum, Deysi. Rica ederim, rahat bırak beni. Sesi hala soğuktu. Ama gayrı kini dağılmıştı. Gatsby'e baktı. Hatırım için Cey dedi. Yine de sigarasını yakmaya çabalarken eli tir tir titriyordu. Birden sigarayı Yanar kibriti halının üstüne fırlattı. Ama sen de çok şey istiyorsun diye haykırdı. Şu anda seviyorum seni, sen de biliyorsun. Yetmiyor mu bu sana? Ne yapayım, olan olmuş bir kere. Çaresizlik içinde hıçkırmaya başladı. Bir ara sevdim onu. Ama seni de sevdim. Beni de mi sevdin? Diye tekrarladı. Onun da aslı yok dedi Tom, yaban yaban. Senin sağ olduğunu bilmiyordu ki. Oh, Daisy ile benim aramda senin aklından geçmedik neler geçti, ne de biz ömrümüzce unutabiliriz onları. Bu söz içine işledi adeta Gatsby'nin. Daisy ile yalnız görüşmek istiyorum diye diretti. Aklı başında değil ki kızın. Yalnız da kalsak Tom'u hiç sevmedim diyemem ki, diye ağlamaklı bir sesle içini döktü. Yalan söylemiş olurum. Öyle tabii, diye söz birliği etti Tom. Kocasına döndü Daisy. Sanki pek umurundaydı senin. Umurumda olmaz olur mu? Bak bundan sonra nasıl iyi tutacağım seni. Anlamıyor musun sen yahu, dedi Gatsby. Hafiften yılgın. Bundan sonra Daisy'yi tutacağın mutucan yok. Bak sen. Tom gözlerini açtı öyle, güldü. Bundan böyle soğuk kanlı davransa da olurdu. Kim söylemiş onu? Deyze ayrılıyor senden. Güleyim bari. Sen istediğin kadar gül, dedi Deyze. Ama zoraki. Benden ayrılacağı filan yok onun. Tom'un sözleri birden Gatsby'nin üstüne üstüne vardı. Ayrılsa bile herhalde vereceği nişan yüzüğünü karısının parmağından aşıracak bir dolandırıcı parçası için değil. Yo, ''Bu kadarına dayanılmaz artık.'' diye haykırdı Daisy. ''Ne olur kalkın gidelim hadi.'' ''Sen kim oluyorsun bir kere?'' diye girişti Tom. ''Sen Mayor Walsheim denen herifin avanesi değil misin? Söyle.'' ''Şimdilik bu kadarını öğrendik. Şöyle üstün körü bir araştırdım gelmişini geçmişini de o kadar da kalacak sanma.'' ''Kolay gelsin Mirim.'' dedi Gatsby bozuntuya vermedi.'' Senin aktar dükkanlarının ne olduğu anlaşıldı. Bize döndü, hızla anlatmaya başladı. Bununla o Wolfsheim denen herif burada. Chicago'da kenar köşede ne kadar aktar dükkanı buldularsa satın almışlar. Tezgah altından mavi ispürta okutuyorlarmış millete. Bu beyin çevirdiği fırıldakların sade bir tanesi. Daha ilk görüşte içki kaçakçısı diye kondurdum. Haksız da değilmişim. Ne olmuş yani, dedi Gatsby nazikçe. Arkadaşınız Walter Chase aramıza karışmak için kırk takla attı ama. Onun için adamın ayağını kaydırdın değil mi? Sizin yüzünüzden New Jersey'de bir ay hapis yatmış. Allah, Walter anlatsın da bu beyin ne mal olduğunu ondan dinleyin siz. Bize geldiğinde meteliksizdi. Birkaç kuruş para yapacağım diye etekleri zil çalıyordu. Sen neden bahsediyorsun Mirim? Ben senin mirim filan değilim diye bağırdı Tom. Gatsby bir şey demedi. Walter çifte bahis işinden senin yuvanı yapacakmış. Borsheim gözünü korkutmuş. Gatsby'nin yüzünde o yabansı yine de seçilgen demece yeniden belirdi. O aktar dükkanı dalaveresi senin için çeşni kabiliğinden bir iş diye Tom ağır ağır sürdürdü sözü. Asıl şimdi bir dümen tutturmuşsun ya. Anlattıramadım bir türlü voltura. Korkuyor çocuk. Gatsby ile kocası arasında pısmış, öyle baka kalmış duran Daisy ile çenesinin ucunda görünmeyen, yine de anlaşılan hayli ilginç bir nesneyi dengelemeye başlamış olan Jordan'a bir göz attım. Sonra Gatsby'e ye döndüm yeniden. Ama bu sefer şaştım kaldım. Benim de bahçesinde ağızlara sakız olan iftiralara kapıldığını sanmayın ama daha demin birini öldürmüş bir adam hali vardı üstünde. Benim yerimde siz de olsanız o an yüzünde beliren demeceyi ancak böyle olmadık bir benzetmeyle dile getirebilirdiniz. Hemen toparladı kendini. Deyzi ile hararetli hararetli konuşmaya başladı. Her şeyleri yalanlıyor, kendisine yöneltilmemiş suçlamalara bile Cevap yetiştirmeye çabalıyordu. Ama o konuştukça, Deyze gitgide kendi içine kapanıyordu. Baktı olmayacak, vazgeçti. Bir o ölü düş vardı, Hala cebelleşen. İkindi bir yanda can çekişe dursun, O gayrı elle tutulmuş olmuş şeye, Dokunmaya savaşıyor, Odanın öbür köşesindeki o gittik sese doğru, Umutsuzca emekliyordu. O ses gidelim diye yeniden yakardı. Ne olur Tom, dayanamayacağım artık. Yılgın gözleri, daha önce neye niyetlenmişse niyetlenmiş, neleri gözüne almışsa almış, gayrı hepsinin silinip gittiğini haberliyordu. Hadi Daisy, siz ikiniz çıkın yola, dedi Tom. Mr. Gatsby'nin arabasıyla gidin siz. Daisy Tom'a baktı, korku içindeydi. Ama o yüce gönüllü bir horlukla diretti. Hadi hadi korkma, rahatsız etmez seni. O da anladı bu pis çapkınlık hikayesinin sona erdiğini. Gittiler tek bir söz söylemeden, öyle uğratılmış gibi. Bir varmışlar bir yokmuşlarcısına, hayaletler gibi, acılarımızdan bile atılıp savulmuş gibi. Hemen sonra Tom ayağa kalktı. Açılmamış viski şişesini havluya sarmalamaya başladı.